Devam ediyoruz. Bir namaz kılarken, bir rekat içerisinde birden fazla sure okunabilir mi? Sakıncası var mı? Namazda birden fazla sure okunabilir. Bunun hiçbir sakıncası yok. Kişi birkaç sureyi okuyabileceği gibi uzunca bir sureyi de eğer ezberinde ise okuyabilir. Mesela, Bakara'nın yarısını veya tamamını biliyorsa hiçbir engel yok buna. Ama imam ise kendisi arkasındaki cemaati usandırmayacak, onların işine gücüne mani olmayacak şekilde namazı fazla uzatmaması gerekir. Çünkü hasta, yaşlı, bitkin insanlar da cemaatin arasında olabilir. işi gücü olan insanlar cemaatin arasında olabilir. Onun için imamın namazı fazla uzatması doğru değildir. Ama evet. sabah namazlarında biraz diğer vakitlere göre uzun surelerin okunması müstehaptır. Ama diğer vakitlerde namazı fazla uzatmamak gerekir. Evet. Ama kişi kendisi yalnız kılıyorsa veya evindeki çoluk çocuğuna imamlık ediyorsa onların işi yoksa acil bir işleri yoksa ve hastalık veya sakatlık gibi bir durumları da söz konusu değilse elbette ki kişi kendi evindeki çoluk çocuğuna namazı kıldırırken uzatabilir. Evet. Peki hocam aynı sure birkaç defa tekrarlanabilir mi? Hayır. Aynı sure aynı yani suresini 3 defa ardarda. Gerek yok. Öyle bir şey yok. O çünkü öyle uygulamada öyle bir şey olur. Evet.